Efendim, Zeybcinin hasta halde ölmesine müsaade edemezdim, değil mi? Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu. Onunla bir vakitler bu kağıtlar için kavga etmiştik. Şimdi bakınız yine onun için feda ediyorum. Ah, bilseniz onu hiç affetmeyeceğim zannediyordum. Fakat hekimlerin kat'i ümit ettiklerini anladıktan sonra artık ikmal edemedi, yaşlar tamamıyla boşalmıştı. Ahmet Cemil yüreği ezilerek ayrıldı, kendi kendine İkbal sağ olaydı. Demek o da affedecekti. Ah, hissiyata taallük eden şeylerde erkekler kadınların ne kadar düğununda diyordu. Babaları Caddesi'ne çıkıyordu. Bu cadde. Buradan nasıl geçmek emelindeydi. Şimdi nasıl mağlup çıkıyordu. Yoluna bir Vehbi Bey'in tesadüfü bütün hayatının mecrasını tebdil etmişti. Matbaanın önüne geliyordu, başını çevirdi, dar kapısından dehlizi gördü, durmayarak geçti. Birden bire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. Karşısından Dehribey Bey geliyordu. O vakadan sonra onu hiç görmemişti. Birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adalet fevran etti. İkisi de yaklaştıkça yek diğerine mağlup olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar. Biri müstehsi tebessümüyle öteki kinden tutuşmuş nazarıyla bakışıyorlardı. Ahmet Cemil o istihza tebessümünü gördü. Bundan tahammül edilemeyecek bir eza hissetti. Buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu. Buna mağlup olmamak. Evet, her şeye mağlup olmak yalnız buna mağlup olmamak. O zaman istikametini tebdil ederek geçmek lazım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan doğruya Vehbi Bey'in önüne yürüdü. Onun birden o tebessümü uçtu, yan tarafa bir adım atmak istedi fakat artık vakit kalmamıştı. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Ahmet Cemil onun şimdi sararan çehresine Bana mı gülüyordunuz sualini fırlattı. Sonra cevabını beklemeksizin, ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi, kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Hayatında münkariz olan neler varsa, hepsinin birden toplanan yiysiyle dolu olan bu el, şimşek gibi gürültüyle çakan bir tokatla Vehbi Bey'in yüzüne çarptı. Bu tokat! ağmet cemil'in bütün mahvolan emelleri neticesiz kalmış bir hülyanın hüsranı ailesinin mahvolmuş saadeti ikbal'in faciası münkesir aşkının feryadı hepsi bu hayatın olanca acıları o tokadın içindeydi bununla nice hazmedilmiş tahkirleri o bir akşam bu mülevves mahlukun ağzından dökülen levzleri hususu ile o tekmeyi iade etmiş oluyordu Onu taa kalbinin kan döken cerihasından kopmuş bir kuvvetle vurmuştuk. Öyle ki Vehbi Bey'i dükkanlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar, yolcular düşecek zannettiler. Düşmedi fakat sallandı. 1 saniye kadar durdu, sonra gülümseyen, etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Ahmet Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vakada amil değilmişçesine sükunla ilerliyordu. Ali Şekib'in dükkanına girdi. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu. Güya bu tokatla bütün musibetlerini silip atmış gibiydi. Hatta arkadaşının dükkanına girerken tebessüm ediyordu. Orada Ahmet Çevki Bey'i ortalarına alarak Ali Şekip Sait'le saip gülerek dinliyorlardı. Onu görünce hep bir ağızdan "İşte" dediler. O hayretle baktı. "Ne var?" dedi. Hepsi tekrar başlaması için Ahmet Çevki Efendi'ye baktılar. O hikayesini tekrar etti. Ne olacak şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu. Ahmet Şevki efendi Vehbi Bey'in kararı biçile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini sahibi imtiyazın önünde belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında bir münaza'a tahaddüs ettiğini en küçük teferruatıyla ikisinin de taklitlerini yaparak Hüseyin Baha efendinin gözlük perendelerini taaddat ederek anlatıyordu nihayet dava mümkün olursa haciz ceridenin tatili Ahmet Şevgi efendi netice vehamet kesp ederse kendisinin de bu tazarrur olacağını düşünmek istemeyerek seviniyor zevkinden gülüyordu nihayet Ahmet Cemil de tasavvurunu söyledi o da evle matbaa meselesinden dolayı davaya Aliş ekibi tevkil edeceğini anlattı daha sonra ha haberiniz yok dedi Behbibe şu dakikada sol yanağından nüzderip olmalıdır görüyor artık adeta eğlenerek anlatıyordu. Bir aralık dükkanın camlarından Hüseyin Nazmi'nin geçtiğini gördü. Birden bu muvakkat neşe guya damarlarında dondu, mecruh aşkı kalbinde feryat etti. Ah Lamia! Sahih Lamia'yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı. Bu kabir ziyaretinin sükun hediyesi, o tokadın itminan ve tesliyeti birden silindi. Artık burada gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. Şimdi evine, o matemlerin mültecasına koşmak için çıktı. odasında biz bütün yalnız kalmak yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün burada hissiyatına mahrem olan şeylere, arkadaş resimlerine, kitaplara, duvarlarda kendisini görmekten mahsuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara baktı. Bugün sizin teselliyetinizin kollarına başka bir ızdırapla geliyorum. Bana her vakitten ziyade gülünüz demek isteyen, merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. Bu odacık, bu mini mini köşecik onun yalnız onundu. Burada ne utanılacak yabancılar, ne sıkılacak arkadaşlar vardı. Burada yalnız kendisinin hayalinden başka bir şey yoktu. Bu duvarlar, şu minderle yatak, bütün bu ufak tefek senelerden biri onun kalbiyle birlikte çarpmış, onun hayatının nefesiyle tenefüs etmiş, onun hüviyetiyle tahammül eylemişti. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. Burda hiç utanmayarak nefsini zaptta gözüm görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sakit fakat müşfik mahrem dostların önlerine serebilirdi. Evet, burada dünden biri taziyik ede ede kendisine hasta eden ızdırap feryadını salı vermek mümkündü ve salı verdi. Bu evvela boğuk, kısık bir inilti gibi başladı. Yataklığının sütununu tuttu, başını Ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı, gözlerini kapadı. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmıştı. Bunlar birbirine karışıyor, babasını, İkbali, Lamiyayı, zihninin içinde bir şimşek tekerürüyle birbirini takip eden lenfalar gibi bir silsile şeklinde görüyordu. Babasının vefatından sonra geçen 5 senelik, ancak 5 senelik zaman içinde hayatının ne zalim sillelerine uğramıştı. Daha hayatının henüz mukaddimesindeyken, bundan sonra kırılmış emellerle, sönmüş hülyalarla, unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak. İşte ben seni bu omuzları çöktüren yüklerle taşıyacağım diyecekti. Ah bundan sonra yaşayacağı seneler, kim bilir, yirmi sene, belki kırk sene, artık kuvveti kalmamıştı. O nasipsiz evlendi ömütsüz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkenceydi nasıl yaşayacağım diyordu o zaman yine babasının İkbal'in Lamia'nın chehreleri birer birer bazen bir melül manayla yavaş yavaş bazen ondan kaçmak isteyerek uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu şimdi ağlıyordu sakin ve aheste yaşlarla Adzin ve Yeysin mefturiyetiyle akan sıcak ve iri damlalarla ağlıyordu. Niçin bu kadar hülya esiri olmuştu? Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş. Bu toprak parçasının üstünde bir şiir bulutuna sarılarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar malûp olmayacaktı. En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfi added etmiş, kendisine sahte esaslardan üzerine kurulmuş bir hayat vücuda getirmişti. İşte şimdi hakikatin insafsız rüzgarları üzerinden geçtikçe o hülyaları hep birer birer düşürmüş, onu şoracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmıştı. O zaman eserini düşündü. Ah bu eseri. Fakat şimdi ona ne rüzum var? O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka bir şey miydi? Yazahanesine gitti, o defteri Bir vakitler eline aldıkça göğsünü gururla şişiren o defteri bugün bir ölü yadigarı gibi soğuk bir his de aldı. Aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı. Okumadı, okumak için bir heves duymadı. Şimdi ondan bir soğukluk tereşuh ederek vücudunu üşütüyordu. Ah bu eser, bir vakitler bunun için neler kurmuş, ondan neler beklemişti. Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu. Bu kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların kayıtsız bir tebessümünden fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümit olunabilirdi? O buna hayatının en güzel parçasını, feda etmiş gençliğinin en kıymetli hararet ve ruhunu bırakmıştı. Bunu ahmakça bir hülyanın Galat rüyetiyle malül gözlerine başka türlü görünen matbuat sahasına attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşesi ne kadar sürecekti? Bir hafta belki on beş gün. Daha sonra müebbet bir misyan. Yalnız on beş günlük bir mest-i lezzet için ne tahkirlere hedef olacak ne hasetlere tesadüf edecekti. Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddıyla gülen bir takım adamların, Bu ne ulvi şiir deyişlerinden nasıl üşüyecekti? Halbuki o, bu biçare malul dima, şimdi raciyi haklı buluyordu. O malul bir dimadan başka bir şey değildi. Bu eserden neler beklemiş, onunla nasıl ümitlerinin tahakkukunu temin edecek zannetmişti. Fakat şimdi madem ki artık Lamia elinden kaçıyor, madem ki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk rüyası bir yalandan başka bir şey değilmiş. O halde buna ne lüzum var? Bu eserden nefret ediyor, kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu. Kapadı bu küçük defteri, avucunun içinde muzdar bir böcek gibi sıkıyordu. Ah, artık hülyalarından büsbütün ayrılmak, onlardan bir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi? Sonra onlar da birer birer ölmüşlerdi. Şimdi yalnız bu eser, bu son malul dima nişanesi kalmıştı. Onu da öldürmek ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu. Kemiklerini kırarak birbirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri sıkıyor, sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. Birden aklına bir şey geldi. Sobasına koştu. Bu kıştan biri içine yırtılarak atılan küçük kağıtlarla dolmuştu. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. Kağıtlar küçük bir çıtırtıyla harekete geldi. Üzerlerinden bir kırmızı rüzgar uçtu. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman gözlerini dolduruyordu. Tamamıyla yanması için bekledi. Şu elindeki defteri yavaş yavaş onun azapla kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kağıt parçalarından eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. Artık duman azalıyor, ateş kağıtların arasından kayarak geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. O zaman iki elleri defteri ortasından ayırdı, evvela bir yaprak kopardı, bunu soktu, kağıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Sonra yer yer sarardı, birdenbire duyulmuş bir acıyla kıvrandı. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. Kağıdın her tarafından küçük alev...